الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وهادي البشرية أجمعين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله Vuxira Hedi Hedi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve aalihi ve sallam, vuxrla umurlar muhaddesatuha, vukla muhaddeset bidga, vukla bidgetin dalalet. Bujun. Asma ve husne derslerine devam ediyoruz. Allah'ın güzel isimleri. O da 34. dersteyiz. İsimlerde de. 85. isimdeyiz. Allah'ın güzel isimlerinden 85. isim. O da nedir? Es-Seyyid. Seyyid. Seyyid. Allah'ın güzel isimlerindendir. Seyyid ismi Kur'an'da geçmiyor. Dedik ki Allah'ın birçok ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bir kısmı de hadiste geçer. Alimler de bunları saymışlar. Allah'ın ismini isimleri çoktur. Ama bu isimlerin içinden dokuzan dokuz taneyi ezberlesen anlamıyla anlamıyla da amel etsen cennete girersin. Çünkü cennete amelsiz gidilmez. Ben Allah'ın dokuzan dokuz ismini ezberleyeyim bilbil gibi öteyim. Amel etmesem o isimlerden hayatıma yansımasa cennete gittim. Onun için Allah'ın isimleri özeldir, güzeldir, çoktur, sayısızdır. Bir kısmını bize bildirmiş, bir kısmını bize bildirmemiştir. Bildirenlerden bir kısmı kitaptadır, bir kısmı sünnettendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında de diyordu, Sene senin isimlerinle yakın düşerim, yarvarırım, dua ederim, isterim. O isimlerini bir kısmını Kur'an'da verdin, bir kısmını bana bildirdin, bir kısmını bildirmedin, ilmi gayipte gizlemiş. Allah'ın ismi çoktur. Neden çoktur? Çünkü dedikçe bir güzeli, bir mükemmelleri, bir mükemmeli anlatmak için bir isim kapsamaz onu. Iki isim, üç üçüsün isim bir güzel şeyi kapsar. Yani bu bardak çok güzeldir. Ne deriz? Bu bardak çok güzeldir. Biri diğer evet kulplu bardaktır. Biri diğer çok net beyazdır. Biri diğer mükemmeldir. Birkaç tane isimle bu bardağı anlatabiliriz. Anlatabildim. Ama bu güzeldir desek yetmez. Bir tane diğer mükemmel demen lazım. Allahu Teala Mükemmellerin efendisi ise ona isim ne koysak bütün güzelliği ona yetmez. Onun için bizim dilimiz ona yetmez. Biz neyi biliriz? Bize öğrettiğini biliriz. Kendimizden Allah'a isim takamayız. Allah yetmez de bizim edebiyetimiz. Allah ne öğretmişse bize onuyla isimlendiririz onu. İşte bugünkü ismimiz, 85. isim, Es-Seyyid, Seyyidtir Rabbil Alem. O da hadiste geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vefid gelir. Ee, Beni amir vefidi, müşriklerden Müslüman oluyorlar. Diğerler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girerler yanına, Derler ona en seyyiduna sen bizim efendimizsin yani. Sen bizim seyyidimizsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyer ki yer es seyyidu allahu. Allah seyyiddir. Anlatabildim? Allah seyyiddir. Hadis Abu Davud'da geçiyor. İmam Ahmed'de sahihte geçiyor. Allah nedir? Seyyiddir. Eyid-i Seyyid'in anlamı nedir? Seyyid Arapçada terim olarak, kelime olarak, sevk de, seve, sev yani neden alınmış? Seyyid yani susar, konuşmaz. Kim efendidir? Baştır. Her çeş onun ağzına bakar. Bu nedir? Seyyid. Onun için yasudul kavme dese bir dene bir şahsı başı vasfedirse Arapçada der filan yasuu yasudul yesu, kavme veya yasud Yani kavminde efendidir. Kavmini o yönetiyor. Baştadır. Başa geçmiştir. Aynen bunun karşılığı da nedir? Samad. Samad nedir? Aynen yani oturmuş başta bir tene çeş he, ona ağzına bakıyor. Yani bütün yönetim onun elindedir. Buna ne derler? Samad. Samad seyyid birbirine paraleldir, yakındır. Allah'ın güzel adlarından es seyyid. Seyyid dedik nedir? Luhaccede başta olan, Seyyid efendi olan, Seyyid her şey, her çeş onun ağzına bakan, Seyyid başta olan, Seyyid reis olan, Seyyid her şeyi her şeyden sorumlu olan buna Lugacce'de Seyyid derler. Arapça'da buna Seyyid derler. Türkçe'de biz ne deriz biz? Efendi. Efendi nedir? Bir efendi var. Bir de köle var. Köle nedir? Efendiye çalışır. Efendi, köleden kim mesuldür? Efendi. Bu nedir? Arapçada bu seyyiddir. Her şeyden kendisi mesuldür. Bu Arapça dilinde. Onun için Allah subhanehu ve teala oğlunu yaratmış ona ne vermiştir? Kari şey e, erçek bir de kadından yaratmıştır. Erçeğe ne vermiştir? Efendilik vermiştir ailenin üzerine. Bir insan evinde nedir? Seyittir Yani baştadır, kayyimdir. Arapça derler? Yani mesuldür. O evin mesulüdür. O evin mesulü, o evin seyyididir. Aynen zamanda seyyid ne gelir? Rab kelimesine de gelir. Rab yani sorumlu olan o evin geçiminden bu da seyyid. Seyyid çok kapsamlı Arapça'da bir anlamı var. Kapsamlı bir anlamı var, seyyid kelimesinin. Yani her başta geçen, her mesul olan o, o, o seyyiddir o konuda. Yani de her şeyden mesul olan ona seyyid derler. cumhur reis, reisi cumhur, yani cumhurbaşkanı nedir? seyittir. Her şey ondan sorumludur. Bakan, başbakan, bunlar hepsi seyyid derler. Bunlar seyyid değiller. Bu lügaccededir. Evet. allah Teala hakkında seyyid nedir? Şimdi dedik bir denenin elinde bütün yönetim var ise her şey ondan sorulur bu nedir? Seyyid'dir. İyidir. allah Teala hakkında nedir seyyid? Yani her şeyin sahibidir. Ben bu şirketin sahibiyim, bu şirketin efendisiyim. Her şey benden sorumlu Aybaşı geldi, ben, maaşı benden isterler. Bir sorun oldu, gelip benden dönerler. Demek buranın yöneticisiyim, seyidiyim, efendisiyim. İşte Allah-u Teala de seyyittir. Neyin seyididir? Bütün kainatın seyididir. Bu evrenin seyididir. Her şey ondan sorulur. Her şey de ona dönülür. Allah-u Teala'dan Allah-u Teala her şeyden kendisi mesuldür. Bütün dünya nedir? Onun hakimiyet altındadır. Bütün canlılar nedir? Ona çöledir. Onun iradesi altındadır. Onun iradesiyle hareket ederler. Bütün evren. İstisnasız. Var mı kimse desin ben Allah'ın evreninden çıkıp başka bir yerde yaşarım. Başka bir yerde havaların başka bir yerde başkasının rızkını yerim. Başkasının suyunu içerim diyebilir mi? Var ise buyursun. Nere gitsen, nere gitsen bu evren onundur. Demek ki hakiki seyyid nedir? Allahu Sübhanehu Teala. O zaman seyyid nedir dedik? Maliktir. Her şey mülk onundur. Seyyid nedir? Haliktir. Her şeyi o yaratmıştır. Seyyid nedir? Kadirdir. Her şeye kudreti yeter. Allah'ın güzel isimlerinden Seyyid. Seyyid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Allah Seyittir diyor. Tevhile, cereç yoktur. Bazı alimler ihtilaf etmişler ama kavlleri mercuhtür, racih olan cümhur üleme Allah'ın seyyid Güzül, güzel isimlerindendir. O bir insanlar da, o bir alimler de iştahat etmişler ama bu konuda kabulleri nedir? Doğru değil. Doğru olan, racih olan Allah'ın güzel isimlerinden seyyiddir. Allah Subhanahu ve Teala Seyyid dedik yaratandır, haliktir. Bütün Allahu Teala'nın bu evrende harici nedir? mahluktur. Allah'ın bazı güzel isimleri biliyorsunuz hem kendisinde kullanır hem de mahluklara verilir. Allahu Teala Gafurdur. insan da gafur olması lazım. Allahu Teala Rahimdir. İnsan da rahim olması lazım. Allahu Teala kerimdir, insan da kerim olması lazım. Allahu Teala halıktır, insan halık olabilir mi? Allahu Teala cabardır, insan cabbar olabilir mi? Allahu Teala mütekebbirdir. insan mütekebbir olsa yerin dibine girer. Şeytana, şeytanın yanında ebedi kalır. Çünkü şeytan tekbir etti gitti. Şeytan cabbarlık dokundu gitti. Onun için. Allah'ın bazı isimleri insanlarda da olur. Eyidir. Allah nedir? Yaratandır. O isim. Allah gafurdur Mükemmelliktir. Eksikliği yoktur o gafurluğun. O keremin kerimdir. Eksikliği yoktur. İnsan oğluna gelirken insan da kerimdir. Bunun neyi var? Limiti var. Yani birden başlar yüze kadar. Anladın? Yüzü yakaladın. Evet, mükemmellik kerimsin ama ne de? Sonuçta sen kulsun. Kulda mükemmellik kerimsin. Allah Teala gibi kerim olabilirsin? Hayır. Neden? O yaratandır, ben kulum. Ama benim de bir limitim var. O limitte kerim olabilirim. Onun için seyyid ismi insanda da kullanılıyor. Bu bizim seyyidimizdir. Yani Efendimizdir. Eydir seyit insanda nedir? Limiti var. Bunun mükemmelliği nedir? En üstü tavanı yakalarsın. Kim bizim hakiki seyyidimizdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mükemmel insandır. El insanul kamil. Mükemmel insan. allah Teala diyor size Resulullah'ı en güzel örnek olarak gösteriyor. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ هُسْوَةٌ حَسَنًا Güzel örnek. Sahaba bizim için mükemmeldir. Onun için Bilal Habeşi içeri girerken Bilal Habeşi Şam'a gitti. Hazreti Ömer'den izin istedi. Dedi ben Resulullah vefat ettikten sonra Medine'de kalamam dedi. Dayanamıyorum. Resulullah'ın izini görüyorum sadece Bilal Azan verirdi. Gitti bir gün geldi Medine'ye, haca giderken döndü Medine'ye. Hazreti Ömer camide karşıladı onu, Kahtayag'a. Dedi, Bilal neydir? Çöle. Parayla satın alırlar, mal gibi onu. Simsiyah çöle. Parayla satın alırlar. İslam ne yaptı onu? Resulullah'ın müezzini yaptı. Onun için içeri girerken Hazreti Ömer Dedi Bilal Seyyiduna A'teqahu Seyyiduna Bilal bizim Efendimiz'dir. Onu da bir Efendimiz azad etti. Gördün mü? Onun için Bilal Seyyid olabilir. Abu Bakır Seyyid'dir. Bunlar nedir? Bizim büyüklerimizdir. Ama mükemmellik var. Ne kadar bu ismi anlasan Seyyid ismini Can ya, hayatına yansıtsan o kadar sen seyitsin, limite yetişirsin. Onun için Resulullah nedir? Seyitlerin efendisidir. Ondan dolayı seyit ismi Allahu Teala'nın güzel isimlerindendir. Yani her şeyde Allahu Teala seyittir. Her şey, bütün hacimiyet onun elindedir. Her çeş ondan bir şey bakar. Yani şimdi bir müdür, bir şirket her şey onun ağzına bakar. O zam yapar, o ceza verir, o izin verir. Her şey onun elindedir. Bir başbakan her şey onun ağzına bakar. Bir cumhurbaşkanı her şey ona bakar. Bir kral var ise her şey ona ağzına bakar. Onun emriyle kakarlar, otururlar. O devleti yönetiyor. Bu nedir? Seyit. Allah Teala her şeyden bu evrende nedir sorumludur. Kendisi yaratmış. Kendisi mes'uldür kullarına adaleti gereği zulmundan münezzehtir. Allah Teala bizi yarattı başımızı boş koysa ne olur? Bu zulümdür. Allah Teala da münezzehtir zulmundan. O zaman her sorumluluk Allahu Teala'nındır. Ondan dolayı bütün ins ve cin bütün insanlar, bütün yer üzerinde canlılar, cansızlar, evren, hayatın dönüşü, gece gündüz, rüzgarın akışı, yağmurun yağışı kimden mesuldür? Seyyid'te. Her şey Seyyid'te. Seyyid'te dedik samat. İhlas sırasında geçtiği. Allahu samat. Samat nedir? Yani Allah Teala. Durarken her şey süser ona bakar. Şimdi bir başbakan millet toplanmış, başbakan geliyor. Başbakan geldi, konuşacaktır, her şey süser, onun ağzına bakar. Samad nedir? Her şey ona yönelir. Seyyid nedir? Her çeş şey ona yönelir. Sen derde kaldın kime yöneltirsin? Allahu Teala, Allah senin seyyidindir. Evet. Ondan dolayı arkadaşlar Allah'ın güzel isimlerinden seyyid ismidir. Evet. Şimdi buraya kadar anladık. Allahu Teala mükemmelliği gereği seyittir, Eksiklikten münezzehtir. Bu ismi biz anladık her şeyden de sorumludur. Her şeyde biz Seyyid'e döneceğiz. Eydir, bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Edir ki, Allah'ın isimlerini hayatımıza yansıtmasak, biz cennete giremeyiz. Şeriat budur zaten. Onun için allah Teala diyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ min مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ Allah'tan hakkıyla Alimler korkar. Diğerleri hakkıyla korkmuyorlar. Yemek için. Neden? Çünkü allah Teala'yı alimler hakkıyla tanırlar. Tanısalar sınırları önünde duralar. Emirlerini hakkıyla yerine getirirler. Onun için biz mükellefiz arkadaşlar. Allah'ın güzel ismini bildir. Onunla amel edeceğiz. Eydir bu güzel ismini Allah'ın seyyid ismini nasıl hayatımıza yansıtırız? Bundan nasıl fıkıh çıkartırız? Bu şeyid ismini nasıl biz canlandırırız? Nasıl bu şeyid ismi bize bir vesile olur? Allah'ın rızasına kavuşuruz. Rızasına kavuşma deme cennetine girmektir. Cennetine girmek demek nedir? Onunla ebedi olarak onunla yaşayacağız onun gölgesinin altında daldasının altında rahmetinin altında ebedi olarak ebedi nedir? yani hesap orada yoktur bu sene, çi sene, üç sene diyoruz ya seneleri sayıyoruz gece gündüz sayıyoruz bunlar hesaptır cennette hesap yoktur arkadaşlar Takvim yoktur biter orada, iptal olur Yaş 33 durdu. Limit budur. Ne yaşlanırsın ne küçülürsün. Hayat aynen standarta devam ediyor ebedi. Dedik ki bir günde sene geldiler dediler mükafat verdik sana ced dünyanın yedi yıldızlı otelinde bir güzel adada bir ay sen açık çeksene Git burada tahtil yap. Her şey var. Allah'ın bütün nimeti var. Sen giderken ora üzüntü var sende. Öyle sevincisin. Neden? Çünkü dönüşü var bu gidişin. Bir de döneceksin normal hayatta. Bu bir talih başıydı kondu başına sana. Orada bu, bu sevincin içinde yaşıyorsun, bir de dönüşü düşünüyorsun. Biraz üzü, üzülüyorsun. Ne kadar da sen unutayım, bırak bu zamanımı yaşayayım ama bu Hacı sene geliyor. Ya bu bitecek, bu geçicidir diyorsun. İşte dünya hayatı budur arkadaşlar. Tatilden dönersin bir de normal hayatına devam edersin. Ama cennette halidîn فيها ebedi olarak kalırsınız. Ne demek ebedi? Yani bu korku yoktur cennette. Şimdi bir de ne desin sana, bir kral desin sana, tamam bu adada git sen, açık hesapsız. Cönlün ne yaptı yap. Senelerce kalırdı, Hayat boyuca kalırdı. Evet böyle bir girintiyle aldın sen. Yine ne üzüntüsü var sende? Hasta olursun. Bir başın ağırsa bu dünyanın hiçbir şatolarını istemezsin. Ondan sonra hastayı da bırak yaşlanırsın. Git elli sene yaşlandın. Ne oldu ondan sonra? Hey nerede gençlik? Ben nimeti nedim? Yaşlandım gücüm yok. Yemekten zevk almıyorum. Dünya safasından zevk almıyorum. Ömür gidiyor ama cennette bu yoktur arkadaşlar. Cennette 13, 33 sene standart devam ediyor. Bu nimettir. Ey bu cenneti nasıl kazanırız? Allah'ın güzel isimlerini bileceğiz, çıkarız olsun bizde. Bileceğiz, amel edeceğiz. Amel et terazi olur bizde. Evet. Şimdi dedik her isim gibi Allahu Teala'yı hakkıyla tanısan onu seversin. Bak bir arkadaş gelip senin arkadaş oluyor. Tanıyorsun onu. Bakıyorsun onun ahlakı, adet, örfü, samimiyeti sana uyuyor. Muhlistür, ihlaslıdır. Bütün güzel ahlak var onda onu seversin. Sevsen ne yaparsın? Ona uyarsın. taklidi edersin onu. Onunla ne olursun? Ondan ayrılmazsın. Allah-u Teala'yı hakiki sevmek nedir? Ona uymaktır. Onu ile yatıp onu ile kalkmaktır. Sevdüğünden insan ayrılmaz. Onun için bütün şiirlerine üzerinedir? Gurbet üzerinedir. Garibin derdi ne zaman biter? Yan vatanına kavuşanda yan canı çıkanda. Yoksa garibin derdi bitmez. Garibi getir koy dünyanın en güzel yerine eski atasöz diye Tavuğu getirdiler, altın kafese koydular. Dedi ne dedi? Nerede kül, nerede zibillik dedi. Yani nerede benim şeyim? Anlatabildim. Onun için insan sevdiğiyle hoşnut olur. Onun için Allah Subhanahu ve teala kulluğun limitini gösterirken ihsan derecesinde diyor. Allah'a öyle ibadet edersin ki sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Bu yüzüncü derecedir. Evliyaullah Allah derecesidir. Sen Allah'ı görmüyorsan ama allah Teala seni görüyor. Böyle yaşayan ne olur? Sevginin kimmetindedir. Zirvetindedir. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Allahu Teala'yı seveceğiz. Sevci de neyi gerektirir? Ona uymayı gerekir onun emirlerini yerine getirmeye gerektirir. Onun emriyle amel etmeyi gerektirir. Onuyla haşir neşir olmayı gerektirir. Ona uymayı gerektirir. Sevci iddia ile değil sevci fiildendir. Sevciyi göstereceksin. Karşı taraf o sevciyi görecektir. O zaman sen ispat edersin. Karşı tarafa sen onu seviyorsun. Allah'ı seven de onu ile yatıp Allah'ı seven ona kavuşmak için gecesini cündüzünü veriyor. Bu fani dünyasına bu fani dünyaya takılmaz Allah rızasını çitlenir. Bu bir. Her derste biz her isimde sevgiden bahsediyoruz. Olması olmazdır. Hayat sevgi üzerine kurulmuştur. Allah-u Teala Hz. Adem'i cennette yarattı, cennet adı üzerinde bak, cennetil hult, cennet yok yoktur içinde. Bizim aklımıza gel, akıl hayali çok cenniştir, öne alınmaz. Bu aklımızın öyle almaz öyle şeyler düşünürüz, öyle şeyler çizeriz, bu nedir ya dersin? Ama buna rağmen diyor, cennette için siz hayale bile edemezsin. Hazret Adem cennette, etrafında da melekler, adı üzerinde melekler. Ona rağmen Hazret Adem üzülüyor. Neden yalnız? Allah Teala ya bir eş yaratıyor onunla. Aralarına da diyor sizin aranıza mehabbet ve sevgi bıraktım. Mawaddeh sevgi bıraktı. Ondan dolayı Hazret Adem bir hoşnut oluyor. Cennet cennet oluyor onun için. Neden? İz. Ondan sonra dünyaya indikleri de ne? o sevgiyle o dünyanın meşakkatine dayandı Hazret Adem ve Hazret Havva'nımız. <gülüyor> Sevgi olmasa insanoğlu yer üzerinde olmaz. O sevgi de nedir? Allah'ın tam bir rahmettir. Allah'ın rahmetini yüz yere böl, bir rahmeti inmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o rahmetle de insanlar ne yapıyorlar? Hayvanlar, insanlar o bir rahmetle bu dünyada paylaşıyorlar. Yırtıcı hayvan bile yavrusuna nedir? Rahmetlidir. Rahmet sevcidir. Sevci rahmettir. Onun için insanoğlu sevgisiz olmaz. O zaman Allahu Teala'yı sevdik nedir? Seveceğiz. O bizim seyyidimizdir. Hakiki Efendimiz, Mevlamız odur. O bizden çünkü sorumludur. Onu seveceğiz. Her şey elindeyse niye sevmiyoruz onu? Her şey elinde rızk ondan isteriz. Sehat ondan isteriz. Tevfik ondan isteriz. İşimize iyi olsun, düz geçsin, ondan isteriz. Hastalığımızı Allah Teala şifa versin, ondan isteriz. Her şeyde ona döneriz. Onu sevsek canı gönülden isteriz. Evet, bunun da karşılığını Allah Teala'dan alırız. Bu bir. İkincisi, Seyyid kelimesi dedik, insan da kullanır bunu. insana da verilebilir ama burada bizi insana dedik verilir ki burada bizi şeytan gelir buradan bize giriş yapar. Aa sen seyitsin. Allah sana bir şirket vermiş. Yüz tane bin tane adam el altında çalışıyor. Yani bir devlet başkanıdır bir millet senin el altındadır. Ama Allah'ın seyidi mükemmeldir. Senin seyyidi nedir? Eksiktir. İnsanlık seyididir. Vel mükemmel oldu, yüz derece oldu. Yine seninki Rabbil Alemin yanında kısımdır. Çünkü Rabbil Alemin ezelidir, sen ezeli değilsin. Sen yok olur olursun. Allah Teala mükemmeldir, ebedidir. Onun için burada ne çıkartırız? Biz ne kadar seyit olsak, Allah Subhanahu Teala ne kadar bize ilim verse, ilimde seyit olsak, parada seyit olsak, yönetimde seyit dostlar bunu bilmemiz lazım ki bizim seyitliğimiz nedir geçicidir ebedi değil şeytan buradan giriş yapmasın ene ene biliyorsunuz ben yani ene yapmasın seni ne diyor kaidesini kurmuşlar rabbena hebne bana nedir? de hebne olsun hep benim için olsun işte buna ne derler ene eyidir ben bir ne kadar bir mevkiye yetiştim bunu bildikten sonra hakikatini, seyyidin hakikatini ben kimseye zulmeder miyim? Etmem. Ama şeytan gelir, bana ne der? Seyyidsin, Allah verdi sana. Ha? O zaman dengeyi kaybederim, Allah kurusun, zulma düşerim. Bir de bu seyyidlik mesuliyettir. Allah sana verdi malı. Mesuliyettir yönetici, mesuliyettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir taneniz on tananın başına yönetseniz siz Allah indinde sorumlusunuz. O on tanadan sorumlusunuz. Kim senden mesuldü? O ondan sorumludur. Kullukum rahi ve kullukum mesulul arra'iyyeti Her şey çobandır sürüsün, nem mesuldür. Onun için sen seyyid oldun aldanma. İşte şeytana aldananlar, Nemrutlar, Firanlar, onları, onların da küçükleri var bir güne kadar, devam ediyor. Küçükleri de var, adam dört tanenin başındadır, seyidlik satıyor. Efendilik satıyor, zulm ediyor. Dört tane işçi yanında çalışıyor. Ondan sonra Allah-u Teala bir hastalık ver ona, nerede kaldı seyyidlik insanın? Faran iflas ettin. Nerede kaldı? Onun için bu konularda biz şeytan bizi aldatmasın. Geçici seyidlikt olsa bilelim bu seyidlik nedir? Geçicidir. Evet. Bu üçüncü mesele bunu anlasak üçüncü mesele nedir? Evet biz ne kadar yer üzerinde seyit olsak? Sonuçta bizim demek ki seyirliğimiz nedir? Asas mükemmel olan, ebedi olan, halik olan seyide nehir, muhtaçız. Ona muhtaçız. Seyirliğimiz de ona muhtaçtır. Onun için örnek dedik ki, cabaruta kim saldırdım? Nemrut. Nemrut Hazret İbrahim'den Allah'a geçiyorum, Rabbiyle ile diyor Rabbim kimdir? diyor benim Rabbim güneşi doğudan getir sen bana batıdan getir ne oluyor? süsüyor süsüyor ondan sonra Allah subhanahu teala ona bir küçük sinek burnuna giriyor, beynine yerleşiyor ne oluyor seyyidliğe? yok oluyor hem de neyle yok oluyor. Bir rivayette başını, kafasını duvara vuruyor. Beyni kaş, kaşıyamıyor beyninin içini. Kafasını sert vuruyor. Bir saniyelerce rahatlıyor. O hayvan içeride nedir bu sarsıntı? diyor Duruyor işinde. Ondan sonra bir de devam ediyor. Ondan sonra diyorlar bir rivayette de yarvarıyordu bakanlarını, bakanlarına ayakkabıydan başıma vurun böyle tellikten. Başıma vurun başı rahatlıyor. Üç gün bu halde kaldım. Ondan sonra bir sedcehim. Gördük mü? Ne kadar namrut olsan bile, kime ihtiyacın var. Asıl Seyyid. Fırçaon öne Rab bukumla Ben sizin en büyük Rabbenizim. Ne oldu denizde boğuldu, yer vardı dedi. Ben iman ettim beni İsrail iman etti Rabbe. Hani sen Rabbiydin. Hani sen seyyidiydin? Hani her şey senin elindeydir? Demek ki asıl Seyit Allah subhanehu ve tealedir. Ne yapacağız? Ondan isteyeceğiz. Her şey onun elindedir. Asıl Seyit odur. Ne kadar seyyidlik takınsak bizimki geçicidir. İyidir bu Seyit için. Normal insan bu Seyyid'den nasıl ibret alır? Bu şeyitten nasıl ibret alır? Bu Seyyid aldanmaz. Nasıl Fıran'a aldananlar Fıran'la boğuldular, Nemrut'a aldananlar Nemrut'la yok oldular. Onun için birbirini ne kadar rızkın elinde gibi görüyse, biz ondan istemeziz. O bir sebeptir deriz. Asıl Seyyid Allah'tır. Ne kadar tağut olsa Furan Musa boyu neydi mi? Aleyhisselatü Vesselam eğmedi. Bizim için örnek Musa'dır. Muhakkak Allah bir çıkış noktası gösterir bize. Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atar. Attı. Hazreti İbrahim tereddüt etti. Hayır. Mencelika koydular koydular. Tereddüt etti. Hayır. Allah bilir benim halimi dedi. Onun için tevekkül budur. Onun için bizim bu dünya seyitleri biz aldanmasın. Dünyada bir efendi bir sebep olarak sebep olarak alırız sebebini. Bir efendiyle nasıl çalışır adabında, ahkamında? Ama ona itimat etmeriz. Onun seyyidliği nedir? Yeçecidir. Eydir dördüncü seyyidlik bu dünyada nedir? Hakiki seyyidlik nedir ve nasıl kazanılır? Ben şu anda bir şirketin seyyidiyim. Efendisiyim. Patroniyim. Siz demene çalışıyorsunuz. Yüz tane adam elim altında çalışıyor. Ama siz beni Efendim yerine koyuyorsunuz, efendim diyorsunuz bana ama ne için? Hakiki seyit olmadığım için. Bu hakiki seyit değil. İşin içinde ne var? Bir araç var. O aracı nedir? Maldır. Ne kadar param var sizin için efendiyim. Param bitse terk edip gidersiniz efendimiz. Demek ki para, koltuk, şöhret bunlar nedir? Bunlar hakiki efendilik değil, seyyidlik değil. Hakiki seyyidlik nedir? Allah'a hakiki kul olursun, o zaman sen yer üzerinde hakiki efendi olursun, hakiki seyyid olursun. Bu da nasıl kazanılır? Ne kadar Allah'a yakın olsan, sen o kadar yer üzerinde efendisin. Bakın adam var, alim var, ehli takva var, Salih insanlar var. Hiçbir şey yoktur. Kimse de gidip onun yanına salam versen dersin ha filandan ne istiyorsun? Para mı? Seni torpil mü yapsın? İhtiyacın var ona. Adamın hiçbir şey yoktur. Ama adam bakıyorsun yüresinde öyle saygı gösteriyorlar ona ki ha? nedir bu ders? Belki hakiki şeyler e efendiler, yöneticiler onu hıptı eder. O da nedir? sevgi. O sevgi için koyuyor onların kalbine bu seyyide saygını gösteriyorlar Allahu Teala. Onun için Allahu Teala diyor ben bir kulu sevdim. Allah hangi kulu sever. Ha? İbadet edenin, kulluğunu yapanı sever. Allah-u Teala hakiki Seyit kabul et. allah Teala seni sever. Onun için allah Teala bir kulu sevdi. Çağırır diğer ey Cibril ben filan oğlu filanı seviyorum. Sen de sev. Cibril de diyar, ben de sevdim onu. Ondan sonra Cibril gelir sema dünyasına bağırır. Ey melekler diyar, ey ehli sema diyar. allah Teala Filan oğlu filanı seviyor, ben de sevirim, siz de sevin. Her çeşit şey onu sever. Diyor. Bunların sevgisi nedir? Yani bunların doğasıdır. Yani Allah subhanehu teala ne yaptı? Ehli sema o şahsı sevdiler. Dediler senin asıl yerin bizim yanımızdır. Sen aday oldun cennete. Allah'ın sevgisi budur. Yer üzerindesin, cennete adaysın. Yani şartları yerine getirdin. Kriterler tamam sende. Ama yerde yaşıyorsun hala. Rızkın çesilmemiş, bitmemiş. Bitse zaten sorun yoktur. Allah alır onun yanına. Eydir bunun faydası nedir? Ha, bunun faydası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi <gülüyor> devam ediyor. Diyor Allah sevse onu, Cibril sevse, Sema ahli sevse onu, Yer üzerinde onun için kabul yazılır. Ne demek? Yani onu her çeşit yer üzerinde sever. Karşılıksız. Allah Teala onun muhabbetini insanların kalbine koyar. Gördük mü arkadaşlar? Allah Teala onun muhabbetini insanların kalbine koyar. İşte hakiki seyyidlik budur. Hakiki efendilik budur. Onun için biz allah Teala'nın bu güzel ismini üzerimizde yansıtıyorsak, üzerimize, günlük hayatımıza işliyorsak, allah Teala Teala'ya hakkıyla kulluk yaparız. Hakkıyla yer üzerinde ne oluruz? Efendi oluruz. Onun için hakiki efendilik nedir? Allah, Allah'a kulluk etmektir. Allah'a itaat etmektir. Allah'a hakiki kul oldun, sen yer üzerinde efendisin. Sözün yere düşmez, her şey seni dinler. Bir hey heybetin olur. Ayrıca sen mutlu olursun vesaire, olan aynı meseledir. İç var zaten. Cennetliksin ama bizim aramızda dolaşıyorsun, geçici olarak. Tamam, sen limiti uygulamışsın, kriterleri tamam, cennetlik şartları tamam, adaysın her an sen Allah-u Teala alabilir. Var mısınız arkadaşlar? Var iseniz, hiç zordur. Böyle dilden olmaz. Şimdi dersten çıktıktan sonra sokakta insanlar karşısına gelir. Yeme gidersin. Çoluk çocuğunu var. Bu hayat diyenler buna. Sebah bir şey gidersin. Orada seyyidin bütün sıfatlarını uygulayacaksın. Allahu Teala'nın hakkıyla tanıdıktan sonra onu ne yapacaksın? Uygulayacaksın. Onun için hakiki seyyid nedir? Allah'a kulluktur. Hakiki Allah'a kulluk ettin sen seyyidsin. Ama kopya uyduruk seyyidler, falso seyyidler tabi caizse kimdir? İşte parasının zoruyla, cüzünün zoruyla, fıraındır, namunuttur ve ona uyan bir günlerde küçük bir iş yerinde iki tane işçisi var adam kesiliyor ya. Bunlar falso derler bana. Bunlara seyyid demek de caiz değil. Bak şimdi bir bir alim, bir böğücümüz Allah'a hakkıyla kulluk yapıyorsa ona seyidimiz deriz. Ne deriz onu Efendim deriz. Biz Türk olarak. Arapça'da ya seyid deriz ona. Seyyidi umurni, emret ben efendim. Ama Resulullah bir hadiste ne diyor? La tegulü lil munafiqi seyid. Munafika seyid demeyin. Allah'a kızdı gazaplandırırsınız. Onun için parayla seyidlik yapan, koltuğuyla zorbalığıyla seyidlik yapan buna seyit değilmez. Seyit kimdir? Hakiki seyit Allah'a kulluk yapandır. Onun için Türk Türk dilinde de mesela bir cahile efendim dilimek caiz değil. Arapçada da de seyit dilimek caiz değil. Mesela Amerikan başkanı geliyor. Ne diyorlar? Seyyid Bush? Bu caiz değil. O şeytanın birinci nümeri adamıdır. Senin münafıkın tekidir, zındıkın tekidir. Nasıl seyyid dersin ona? Seyyid düz Müslüman bile Allah'ın kriterlerine İslam'ın uymuyorsa seyyid demez ona. Bak kardeş diyebilirsin, seyyid diyemezsin. Asıl seyyid kelimesi hakiki mümine değil. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelenlere ne dilir seyit. Çünkü sülaleleri üstündür. Ama alimler diyorlar bir seyit ceddinin he, emrine uymuyorsa ona da seyit değilmez. Ha kimlikte seyit dilir. Ama hakikatte seyit dilmez. Hakiki seyit Onun için biz her çeşide efendim diyemeyiz. <gülüyor> diyorlar işte Türkçe dedi. He? Ha, seyyid'in karşısında ne var? Sayın, Türkçe'de değil mi? Sayın ne demektir? Yani efendim gibi bir şeydir. Onun için değilmez. Sayın, saygılı bir insana değil. Saygılı insan kimdir? Allah'a kulluk eden, başkaldıran değil. Hadis apaçıktır. Münafika, seyyid demeyin. Kafire zaten demeyin. Münafika neden demeyin? Çünkü münafık bizim içimizde yaşıyor, tekfir edemeyiz onu. Ama o kafirdir, tekfir edemiyoruz. Zahirine hüküm ediyoruz. İçi münafıktır, çifirdir. Onun için ona seyid diyemezsin. Sayın diyemezsin, efendim diyemezsin. Beşinci, seyidi yansıtmak için hayatımıza onunla amel ettik dedik ama önümüze böyle hükümler de gelir. Burada dedik ki, bir insana seyid dilebilir. Yani bir tane gelir diğer Allah'ın adı Seyyid ise filana Seyyid deme. E Allah'ın adı Rahim'dir Rahmet Rahim diyebiliriz. Ama Rahman diyemeyiz. Anlatabildim? Rahim olur. Ama Abdurrahim desek o âli mükemmel. Ama filan çok Rahim'dir. Yani çok merhametlidir. Bunu diyebiliriz. Onun için Seyyid de velev Allah Taala'nın güzel isimlerindendir ama kullarda da kullanılır. Allah subhanehu ve teala kendi bir peygamberi için de kullanılmış. Kim için? Yahya İbni Zekeriye. Hazreti Yahya aleyhimiz vesselam, Ki onu Yahudiler öldürdüler ve babası Zekeriya'nı da öldürdüler. Ali Ümran surası 29. ayette Hazreti Yahya'yı anlatırken Yahya'nı vasf ediyor. Diyor ki bu seyittir efendidir, seyyiddir, kavmunda sözü dinlenendir, heybetlidir. Çünkü hakiki seyittir Allah yer üzerinde onun muhabbetini koymuş müminlerin kalbine. Tabi desen onu öldürdüler Yahudiler ama seyyid, Yahud dostu olur, düşman da olmaz yani ne kadar sen Allah'ın kulu olsan kafir sana saygı göstermez. Çünkü düşmandır o. Onun için peygamberi bile öldürebilir şeytan. İns adamlarıyla. Yahudiler şeytan adamıdır. Kim öldürdüler? Hazret Yahya'yı öldürdüler. Babasını da öldürdüler. Zekeriya'yı aleyhimussalatın. Ve seyyiden ve hasura. Hasur nedir? <gülüyor> Hasur <gülüyor> kesilmiş. Yani ibadata kendini almış. Örnektir bize hakiki kullukta. Evet. Bir de Resulullah kendisine seyyid diyor. Bak Resulullah orada dedilerle sen bizim seyyidimizsin. Dedi seyyid Allah'tır. Ama kullukta da seyyid olur. Ne dedi? Ee, aynen sahih hadiste ene seyyidu veledu وَلَذِ اٰدَمْ وَلَا فَخِرْ Ben Adam oğlunun efendisiyim. Adam oğullarının içinde efendim, en efendisi benim. Övülmüyorum damıyla. وَلَا فَخِرْ Övülmüyorum. Ama nedir? Vaki ehalı arz ediyor. Allah beni böyle yaratmış. Adam oğlunun ben efendisiyim. Ama bununla övülmüyorum. Çünkü bunu ben Allah veripti. Onun için seyyid oldun övünmeyeceksin. Seyit oldun övünmeyeceksin. Allah seni yer üzerinde seyit etti. Sevci koydu övünmeyeceksin. Ne yapacaksın? Daha beter kul olacaksın. Daha fazla kulluk edeceksin. Onun için Resulullah diyor ben Adam oğlunun efendisiyim ama öynümüyle. Kendisine ne dedi? Efendisiyim Adam oğlunun. Bak adını koydu. Mutlak efendiyim demedi. Adam oğlunun. Yani mahlukların. Onun için olur mahlukların içinde efendi olsun. Aynen zamanda sadıb nimuah, biliyorsunuz yaralıdır. Ansarın şeyidir evsun. Geldi yaralıdır. Resulullah ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Ansara dedi kumu ila seyyidikum kakın seyyidiniz için onu eşekle gelmiştir eşekten indirin onu kumu ila seyyidikum nedir? O sizin seyyidinizdir kakın onu için kakın ona yardım edin indirin onu saygı gösterin ona sizin efendinizdir. Sa'de, dedir. Sizin seyyidinizdir bu. Yani başınızdır. Evet, ila seyyidikum kum için kalkın saygı kalkması. Ama ila e, kum deseydir, o zaman olmazdır. Yani onun için kalkın. O zaman işte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye giriyor bir gün. Mescide. Sahabeler kalkıyor. Diyor. Beni Meryem oğlu İsa gibi ilahleştirmeyin. Ben Allah'ın bir kuluyum diyor. Öyle bir kuluyum ki anam süzme eti yerdir. Yani fakir adamın yemeğidir. Kibirlerin o. Ben onun çocuğuyum. Ben sadece peygamberim. Resulüm. Onun için sahabeye dedi, ben girerken beni ilahleştirmeyin. Bu türlü kalkışlar meclislerde nedir? Caiz değil. Yani ben girerken içeri çeşit kalksın ayağa heylemen göstersin. El pençe dursun. Durmayan a, saygıda kusur ettin oradan ceza gelir sana. Ben girdim içeri siz benim ayağıma kalkmadınız. Ben size kızdım, darıldım ondan dolayı size ceza detaylı yollardan da versem bu haramdır caiz değil bu cehennemi boyar ama saygıdan dolayı kalkmak bir mahsuru yoktur Resulullah'ın dediği gibi kalkın seyyidiniz için yani bir büyük amca girdi şimdi bir dede girdi içeriye bir büyük alim girdi biz kalkıp onu karşılayıp he? tokalaşırız onunla başından öperiz elinden öperiz bu İslam emrediyor Ama korkumuzdan kaçıyoruz. Bunu İslam nehy ediyor. Fark buradadır. Bazı insanlar yanlış anlıyor. Takmak diyor sünnetten değil. Yaşlı adam alim geliyor, kendisi oturmuş böyle tokalaşıyor. Bu saygısızlıktır. İslam'ın adabinden değil. Tam tersi de Türk geleneğine edepsizlik de değildir. Ad, İslam adabında saygı gösteracaksın. Kalkacaksın Resulullah münnih Sevgi, saygı kalkmasıdır. Yani gözünün önüne koy bir yaşlı dede gelmiş, sen de böyle yaparsın dede nasılsın? Olmaz. Hele adette urufta bu olmasa hele hiç olmaz. Çünkü uruf şeriata muhalif değilse usulü fıkıhta evleviyeti var. Onu yerine getireceksin. Onun için biz İslam'ı temsil ediyorsak Rasulullah bize örnek ise biz de mükellefiz toplumda örnek olalım. Yoksa İslam'ı yanlış öğretecek onun olanın o yanlışlıkları, o yanlış öğretmenin faturası bize kesilir. O yanlıştan kıyamata kadar da kim amel etti onun da faturası bize gelir. Al başına iş nerede terazide? Nerede? Sen diyorsun ben müahidim günahım çoktur cehenneme girim az yanım çıkayım al sana iş. Cehennemde müddetin zamanın artıyor. Evet arkadaşlar. İslam'ı doğran niyetceğiz. İşte seyyt insana dilebilir. Insana seyit verilebilir. Bir mahsuru yoktur. Olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine söylemezdir, sade söylemezdir, e, vesaire. Ama nedir? O seyitlikten hakiki seyit övülmez, tam tersine. seyit oldukça tavazisi artar. Aynen kulluk gibidir. Allah seni yükseltikçe tavazin artar. Hazreti Ayşe ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Resulallah, sabaha kadar namaz kılıyorsun. Hasır ayağını kesiyor. Kanıyor ayağını acı biraz. Allah gelmiş, geçmişmiş, affetmiş. Ne dedi? İstemez misin ey Ayşe? Şu krediyle kullardan ol. Yani demek ki affetti. Ben tamam, erdim. Yan gelip yatayım. Yok, daha fazla. Daha fazla kulluk edelim. Nereye kadar? Canım kapanana kadar. Ondan sonra evet, ondan sonra yan gelip ya. Ne berzak aleminde amel var, ne ahiret aleminde amel var. Yoktur. Şükür de yoktur, namaz da yoktur, sücde e, de yoktur. Ne var? Karşılığı var. Çalıştın, ay başı geliyorsun, parayı koyuyorsun, cebine sevinirsin. aklındır Allah'ın teriyle maaşını alıyorsun. İşte, bu da nedir arkadaşlar? Seyyittir. Evet. Ondan dolayı bir de Seyyid bir hadis tarasullah diyor, "İsa nasah al-Abdu Seyyidehu ve ahsen ibadet Rabbihi, kan lehü Bu da bu hadiste Buhari'de geçiyor. Diyor bir çöle Efendisinin yanındaysa. Şimdi kölelik kalmadı. İslam köleliği yasaklamadı biliyorsunuz ama köleliği azat etmeye teşvik etti. Neredeyse yasaklasaydı daha iyidir. Öyle teşvik etti ki aynı konşu gibi. Zibril öyle bak, tavsiye etti bana Resulullah neredeyse varisim olacak, mirasım alacak. Köleyi de öyle teşvik etti ki senin kardeşindir ona vereceksin, affedeceksin, azal edeceksin onun için Resulullah diyor ki bir tane e, efendisine sadık olsa, ona güzel meşhura, emrine uysa onun içi ecr var. İki Ecri var. Nedir? Bir efendisine uyma ecri. Allah çünkü emretmiş, efendine uyacaksın. İçi Allah'ın emrine uyduğu için ona uyuyor, içi ecr var. Yani şimdi sen bir amel işledin bir ecrin var. Bunda iki ecr var. Eydir bu kıyas olur mu? Mesule olur. Yani şu anda kölelik yoktur ama bizim Efendimiz kimdir? Efendi değil bu benim reisimdir. Bu benim başkanımdır. Bu benim hocamdır. Bir iş yerinde bile olsa iş sahibi Seninle anlaşma yapmışsa sadakatle ona uysan nedir bu? He? Ecrin olur senin. Neden ondan çalmıyorsun? Neden ona yalan demiyorsun? He? Sadıksın o iş yerine, sahibine, Allah korkusu için. O zaman ki ecrin var. Meşuret ediyorsun. Ya bana ne ya, nasıl ise şirkettir Gitsiler kendileri düşünsüler ama görüyorsun bir şey zelal veriyor. İş sahibi bilmiyor bunu. Sen onun hakkıyla nasihat etmesen ecrin olmaz. Ama hakkıyla nasihat etsen velevçi sene prim vermesen oradan sen Allah emrettiği için yapıyorsun ecrin olur. Evet. İşte seyyid arkadaşlar budur. samat dersinde ne anlatmışsa seyyid dersinde de aynendir. Samat Seyit Seyyid dedik paraleldir. Orada da güzel şeyler anlatmıştık. Onun Hı -hı. için arkadaşlar kısacası Seyyid sifatını biz kendimize taşıyacağız. Hı -hı. Ama Seyyid dedik işte ben bu koltukta oturdum. Param olduğundan değil hakiki Seyyid Allah'a kulluk etmektendir. Hakiki kulluk yaptık Allah teala biz yer üzerinde efendiyiz. Saadet sahibiyiz. Herkes şey bizi dinler. her Herkes şey bizi sever. Onun için bakın, alimlerde bakın. Bazı alim var, çok ilmi yoktur. Çok sadakati var. Çok halistir. Doğruyu söylüyor. Ama halisene söylüyor. Bakıyorsun onun taktı kalplerde daha fazla kurmuş bir tane var. Çok alimdir ama kalbinde biraz. Bakıyorsun riya var. Yani bir şey var. Yani dünya manfaatı var tutmuyor. Çok var böyle. İhlas önemlidir. seyitlikte de önemlidir. Allah için yaptın o mayası tutar. Onun için dünyada ne yapıyorsak Allah için yapmamız lazım. Yaptık Allah Subhanahu teala karşı tarafe, gönlüne bizim muhabbetimizi koyar, sevgimizi koyar. Sözün dinlenilir. Allah için yapmasan geçici olarak da dinlense ama ne için o patron gibi sonra saygı gösterirsin ne kadar parası var sen onun yanında çalışırsın saygı göstermen ona sunidir hakiki değil ama bir deneye bakarsın hizmet edersin canı yönünden karşılıksız zaten her şey ise o Allah içindir karşılıklıysa Allah için değil ben senin yanında çalışıyorum, ha? Karşılığını para alıyorum senden. Ben Allah için diyebilirim senin geldiğin yanında çalışıyorum, hayır. Ben ne zaman geldim senin yanında çalıştım? Ben senden para istemiyorum. Niye çalışıyorsun o zaman? Allah için çalışıyorum senin yanında O zaman Allah içindir. Çünkü karşılık almıyorsun. Ona. Ama bunu yer üzerinde kimse yapar mı? Yapmaz. Ne zaman yaparız? Bir kardeşimiz mükellef de değiliz bunu yapmakla. Bir kardeşimiz zor duruma düşmüş. İşi batacaktır. Parası yoksa işçi çalışsın. Biz 5-6 tane Müslüman gittik onun yanında iş yerinde çalıştık. Ayakta durana kadar onu. Bu nedir? Allah içindir. Karşılığı para istemiyoruz. Ayakta durdu. Ondan sonra çekildik. Ya gelin size de biraz para verin borcum olsun. Ne borcu ya? Biz Allah için yaptık bunu. Karşılığını Rabbimizden alacağız. Bu ticaret yaptık seninle. Ama seninle değil Allah'tan. De. Bu ticaret husranı olamaz. Bu ticaret maya tutar. Çok alır. Aynen bir buğday tanesi gibidir. Toprağa koy, su ver filizler çıkar. Ondan da başaklar çıkar. Her başakta yüzlerce buğday çıkar. Yedi yüz. Yedi yüz bin istedir kadar Allah artırır. Salih amel de budur işte. Allah hepimizi gerçek kullardan eylesin. Şeytanın oyunlarını, planlarını bilenlerden eylesin. İşimizi şeytan boşa çıkartanlardan eylemesin. Çünkü düşmanımız sinsidir. Bakın beş vakit namaz kılıyoruz ama hangi namazımız kabuldur Allah-u Alem? Allah-u Alem. Abu Hurayra Abu Darda radıyallahu anh yaşlandı yaşlı yaşı yani çok yaşlı yaşadı Resulullah'tan sonra bir gün geldi evde ağlıyor elini elinin üzerine çalıyor Um Darda dedi ne oldu dedi vallahi Resulullah'ın ashabından bunu basırda diyor Vallahi Resulullah'ın ashabından bir tane çıksaydı bizi camide görseydi diğerdi bunlar hangi ümmettir ne biçim namaz kılıyorlar? Sadece bizim bir hareketimizden anlardı biz Müslümanız. Bunu o zaman da bu dertte ediyorsa biz ne diyelim? Şeytan gelir, sana namazı kıldır ama içini <gülüyor> boşaltmış. Terazide de içi tartar, -tar kılıfı değil. Namazın. Allah hepimizi şeytan oynaya gelenlerden eylemesin. Hakiki ona kulları, kulluk yapanlardan eylesin. Gelmişimizi ve geçmişlerimizi affeylesin. Ve alhamdulillah Rabb